İmanımızın tadını tatmış olacağız. İnşallah. Biz azmedelim, Cenab-ı Hak kolay edecektir Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani dayanamamak gibi bir şey yok. Yok. Evet. Elhamdülillah. Muhterem hocam, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten e, keyifli bir programdı. Hem benim adıma hem de izleyenlerimiz adına böyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle son söz dediğinde, evet. dua mahiyetinde birkaç kelam alalım evet. inşallah. Hakikaten Müslümanlar olarak sadece Türkiye'de değil, bütün İslam, dünyanın her tarafında Müslümanlar zor günleri yaşıyor, zor bir süreci yaşıyorlar. Yani Cenab-ı Hak'tan temennimiz, dileğimiz, arzumuz, ondan istirhamımız dünyanın her tarafında, dünyanın her tarafında, yeryüzünün her yerinde, gökyüzünün her tarafında, gökyüzünün altında yaşayan nerede yaşarsa yaşasın inşallah Müslümanlar için şu Ramazan bir kurtuluş, bir artık çıkmazdan çıkış Cenab-ı Hak takdir eylesin. Rabbim Celle Celalu hakikaten önümüzde önemli süreçler var. Müslümanlar için hayır takdir etsin. Amin. Ee, Müslümanların başına iyi insanlar getirsin. İslam'a hizmet edecek, Müslümanlara hizmet edecek. Abdullah İbni Mübarek'in bir sözü var. Onunla bitirelim isterseniz. İnşallah. Diyor ki eğer e, makbul olacak Allah'ın kabul edeceğini bildiğim bir duam olsaydı e, Müslümanları yöneten insanlar için dua ederdim. Çünkü onlar iyi olursa bütün insanlık iyi olur. İnşallah. Eğer Allah muhafaza onlar kötü olursa bütün insanlık kötü olur. Biz de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan temennimiz hayırlı insanları Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin. Ben bütün izleyicilerimizin de şimdiden Ramazan'da tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bütün amellerimizi, ibadetlerimizi kabul biliyorsun inşallah. Amin.